Muhammed bin Abdülvehhab'ın Hayatından Çıkarılacak Dersler 1- Murat Müslihan Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun, salat ve selam Resulullah'a, en hayırlı ailesine, ashabına ve onlara en güzel şekilde tabi olanların üzerine olsun. Bir önceki yazımızda kısaca Muhammed bin Abdülvehhab'ın hayatını anlatmıştık. Bu yazımızda ise inşallah onun o güzel hayatından kendimize bazı dersler çıkaracağız. Tabi şeyhin hayatından birçok ders çıkartılabilir. Fakat biz bunların içerisinden en önemli gördüklerimizi zikredeceğiz inşallah. Birinci ders. Şeyhin hayatını anlatırken alimlerin iki kısmı olduğunu gördük. Bunların bir kısmı rabbani, bir kısmı ise rabbani olmayan alimlerdir. Rabbani alimler. Rabbani alimler Allah'a subhanahu ve teala nispet edilmeyi hak eden yaşantılarıyla, sözleriyle, hal ve hareketleriyle sürekli Allah'ı hatırlatan ve onun dinine göre yaşayan alimlerdir. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor: Başkalarına öğretmekte ve okuyup okutmakta olduğunuz kitap sayesinde rabbaniler olun. Ali İmran suresi 79. ayet. Allah subhanehu ve Teala rabbani olan alimleri kendi uluhiyetine şahit tutmuştur. Allah kendisinden başka ilah olmadığına şehadet etti. Melekler ve ilim ehli de ondan başka ilah olmadığına şahitlik etti. Ali İmran suresi 18. ayet. Allah'tan en çok korkan kişiler rabbani alimlerdir. Onlar Rablerini en güzel şekilde tanıyanlardır. Rablerini tanıdıkça, isim ve sıfatlarını öğrendikçe onun gereğince tazim eder ve gereğince ondan korkarlar. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Allah'tan tam manasıyla ancak alimler korkar. Fatır Suresi 28. ayet. Rabbani olmayan alimler. Bunlarsa yeryüzüne tama eden, dünyanın geçici nimetlerini ahiretin ebedi nimetlerine tercih eden, insanların sürekli kendilerine saygı göstermelerini isteyen kimselerdir. Bunlar kötü olan, rabbani olmayan alimlerdir. Kur'an-ı Kerim bize bu insanları iki örnek üzerinden anlatıyor. Bir ayette Allah subhanehu ve Teala bunların durumunu kitap yüklü eşeklere benzetiyor. Kendilerine Tevrat öğretildiği halde onun gereğini yapmayanların durumu sırtına kitap yüklü eşeğin durumu gibidir. Fatır Suresi 28. Ayet Hepimiz biliriz ki merkep yük taşıyan bir hayvandır. taşıdığı yük iyi kötü ne olursa olsun onda bir değişiklik yapmaz eğer ilim adamının yüklenmiş olduğu ilimde, onun üzerinde değişiklik yapmıyorsa, Rabbine karşı itikadını sağlamlaştırmıyor, insanlara karşı ahlakını güzelleştirmiyorsa, demek ki onun merkepten bir farkı yoktur. Allah muhafaza. Başka bir ayette ise, Allah subhanehu ve teâlâ, bunların durumunu köpeğin durumuna benzetiyor. Allah subhanehu ve teâlâ, şöyle buyuruyor, Fakat o yere mıhlandı ve hevasına uydu. Artık onun durumu, üstüne varsan da dilini sarkıtıp soluyan, kendi haline bıraksan da yine dilini uzatıp soluyan bir köpeğin durumuna benzer. Araf Suresi 176. ayet. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Rabbani alimler ilmi rablerinin rızası için okuyan ve okudukları ilmin gereklerini yapanlardır. Rabbani olmayanlarsa bunun tam zıddı olanlardır. Rabbani olmayanların en büyük korkuları rabbani olan alimlerdir. Hakiki alimler olmadığında insanlar bu kötü kişileri alim zannederler. Sorularını onlara sorar ve onların yönlendirmesiyle hareket ederler. Rabbani alimler gelmeyene kadar onların gerçek yüzü ortaya çıkmaz. Geldiklerinde ise onların maskeleri düşer ve gerçek yüzleri açığa çıkar. Ondan dolayı Rabbani olmayanlar Rabbani alimleri hiç sevmezler. Sürekli onları karalayıp halkın onlardan uzaklaşmasını sağlarlar. Tıpkı Muhammed bin abdül Basra'da yaptıkları gibi. Onu çekemeyenler onun hakkında konuştular, eleştirdiler ve en sonunda onu oradan sürgün ettiler. Çünkü Muhammed bin abdül onların gerçek yüzünü ortaya çıkarıyordu. İnsanların onları tanımasını sağlıyordu. İkinci Ders Başarılı İslam davetçisinin en büyük özelliklerinden bir tanesi şudur. Davetçi, önce hedefini belirler, sonra hedefine odaklanır ve hedefini gerçekleştirmek için elinden geleni yapar. Zaman ve mekan ona hükmetmez. Ne kadar olumsuzluk yaşarsa yaşasın, hedefinden vazgeçmez. Yavaş yavaş da olsa, hedefine doğru ilerlemeye çalışır. Ya hep ya da hiç mantığıyla hareket etmez. Başarılı İslam davetçisi, bir nevi akarsu gibidir. Nasıl ki akarsu önüne bir engel çıktığında, alttan, üstten veya yandan, bir şekilde bir açık bulup ilerlemeye devam ediyorsa, davetçinin de böyle olması gerekir. Allah subhanehu ve Teala bazen davetçinin önüne bir takım sıkıntılar çıkararak onu imtihan eder. Allah subhanehu ve Teala bazen kişinin kalbini daraltır, bazense genişletir. Çünkü o hem el-kâbid, hem de el-bâsit olandır. Allah bazen imkanları daraltır. Böylece kişinin rahatlıkta İslam için yaptıklarını, zorlukta da yapıp yapmadığını görmek ister. Davetçinin, daraltmanın ve genişletmenin Allah'ın elinde olduğunu bilmesi gerekir. Ta ki Allah'tan sabır ve yardım isteyerek bu sıkıntıların üstesinden gelebilsin. Muhammed bin Abdülvehhab'ın davetinin başarılı olmasının temel nedenlerinden bir tanesi de, Birçok sıkıntıyla karşılaşıp birçok yerden kovulmuş olmasına rağmen pes etmemesidir. O kovulsa da başka bir yerde davetine devam etmiştir. Böyle olunca Allah da Subhanehu ve Teala onun davetini yeryüzünde başarıya ulaştırmıştır. Davasında sebat edip başarıya ulaşanlardan biri de Şeyhül İslam İbni Teymiyedir. O da insanları tevhide ve sünnete davet etmiş hemen akabinde sıkıntıyı görmeye başlamıştır. Kovulmuş, taşlanmış, hapsedilmiş, memleketten sürgün edilmiştir. Fakat şartların değişmesi, onu hedeflerinden vazgeçirmemiş, yapması gerekenden alıkoymamıştır. Böyle olunca, Allah da subhanehu ve Teala ona çok sağlam öğrenciler nasip etmiş ve bu öğrenciler vasıtasıyla onun davetini başarıya ulaştırmıştır. Seyyid Kutubu da burada zikretmek gerekir. İslam'la tanıştıktan sonra ömrünün çoğunu cezaevinde geçirmiştir. Şartların değişmesi ve zorlaşması onu inancından vazgeçirmemiştir. Her zaman ve her yerde Allah'ın Subhanehu ve Teala dinine davet etmeye devam etmiş. Allah da Subhanehu ve Teala onun davetine başarı nasip etmiştir. Ve o vefat ettikten sonra Fizilalil Kur'an tefsiri neredeyse tüm dillere çevrilmiş ve birçok kişi onun vesilesiyle İslam'a girmiştir. Ve asrımızın alimlerinden Ebu Muhammed el-Mahdis'i, Allah esaretten kurtarsın. Sürekli sıkıntı yaşadı, cezaevine düştü. Halk tarafından harici olarak isimlendirildi. Fakat o tüm zorluklara rağmen davetine devam etti. Cezaevindeyken kitaplar, risaleler yazıp tüm zorluklara rağmen yazdıklarını dışarı çıkarttı. O böyle çabalayınca, Allah da subhanehu ve teâlâ onun kalemine öyle bir kuvvet verdi ki, onun kitapları, imkanları daha fazla ve daha iyi olan diğer şeyhlerin kitaplarına tercih edildi ve birçok kişi onun kitapları sayesinde gerçek İslam'la tanıştı. Sonuç İster bireysel sıkıntılarımız olsun, ister dışarıdan gelen sıkıntılar olsun fark etmez. Sıkıntılar bizi hedeflerimizden alıkoymamalıdır her ortamda elimizden geleni yapmaya çalışmalıyız. Zaten Allah, hiç kimseyi de gücünden fazlasıyla sorumlu tutmaz. Üçüncü ders. Bir İslam davetçisinin başarısızlığının en büyük nedenlerinden bir tanesi, davet ettiği şeye kendisinin yakinen inanmıyor olmasıdır. İnsanın yakinen tanımadığı bir şeye başkasını davet etmesi, gerçekten şaşılacak şeylerden bir tanesidir. Başarılı İslam davetçisi, Davet ettiği şeye ilk başta kendisi yakinen inanandır. Muhammed bin Abdülvehhab'ın emirlerin elini tutup, onları Allah'ın yardımıyla müjdelemesi ve Allah'ın o bölgelerin mülkünü onlara vereceğini söylemesi, Allah'ın vaatlerine ve davetinin hak olduğuna yakinen inandığına gösterir. Yakin, kişinin inandığı ve davet ettiği şeylerin doğru olduğu konusunda kesin bir bilgi üzerine olmasıdır. Onun doğruluğundan şüphe etmemesidir. Davetinin hak olduğu konusunda yakin sahibi olan bir kişi sıkıntıda çekse, yalnız da kalsa, sebat edip elinden geleni yapar. Fakat bu konuda yakın sahibi olmayan, davette sıkıntı çekmeye başladığı anda hemen inancından ve ilkelerinden taviz verir. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Onlar sabredip ayetlerimize yakinen iman edince, biz onları yeryüzünde kendilerine uyulan imamlar kıldık. Secde suresi 24. ayet. O zaman imameti isteyen kimsenin Allah'ın vaatlerine, yardımının geleceğine yakinen iman etmesi gerekir. Yakinin öneminin daha iyi anlaşılması için pratik bazı örnekler verelim inşallah. Allah subhanehu ve teala Musa'ya aleyhisselam vahyetti ve kavmini Mısır'dan çıkarmasını söyledi. Musa aleyhisselam kendisine denileni yaptı. Ve kavmiyle beraber yola çıktı. Firavun sabahleyin onların Mısır'dan çıktığını fark edince askerleriyle hemen peşlerine düştüler. Musa aleyhisselam ve kavmi ilerlerken karşılarına deniz çıktı. Firavun da arkadan yetişti. Deniz ve Firavun'un arasında kalan Musa'nın aleyhisselam ashabı dedi ki, İki topluluk birbirini gördükleri zaman Musa'nın adamları, Gerçekten yakalandık dediler. Şuara suresi 61. ayet Musa aleyhisselam ise, Musa, hayır dedi, şüphesiz Rabbim benimle beraberdir, bana yol gösterecektir. Şuara suresi 62. ayet, önde deniz, arkada firavun gibi cebbar birisi olmasına rağmen, Musa'nın aleyhisselam, Allah benimle beraberdir, bana yol gösterecektir demesi, Allah'ın vaadine yakinen inandığını gösteriyor. Ve Allah subhanehu ve Teala bir mucizeyi, onun eliyle gerçekleştiriyor. Musa aleyhisselam asasını denize vuruyor, deniz ikiye ayrılıyor ve kavmi geçiyor. Firavun ve askerleri tam geçecekken, Allah subhanehu ve Teala deniz yolunu kapatıyor ve hepsi orada boğuluyor. Mekke'de Müslümanların görmediği eziyet, çekmedikleri sıkıntı kalmamıştı. Habbab bin Eret radiyallahu an ve bazı Müslümanlar, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip şöyle diyorlar. Bizim için Allah'tan yardım dilemez misin? Bizim için Allah'a dua etmez misin? Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden önce öyleleri vardı ki kişi yakalanıyor, onun için hazırlanan çukura konuyor. Sonra getirilen bir testereyle başı ortasından ikiye bölünüyordu. Bazısı vardı, demir Taraklarla taranıyor, vücudunda sadece et ve kemik kalıyordu. Bu yapılanlar onları dininden çevirmiyordu. Allah'a kasem olsun, Allah bu dini tamamlayacaktır. Öyle ki bir yolcu devesine bindi mi, sanağdan kalkıp Hadramev'te kadar gidecek. Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacak, koyunu içinde sadece kurttan korkacak. Ancak siz acele ediyorsunuz. Buhari. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem içerisinde olduğu duruma rağmen söylediği söz, onun Allah'ın vaatlerine gerçekten yakinen iman ettiğini gösterir. Aksi takdirde öyle bir durumda bunları söylemek mümkün değildir. Yine Hendek günü, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tüm sıkıntılara ve olumsuzluklara rağmen bakın kayaya vururken ne diyor? Allahu ekber. Bana Şam'ın anahtarları verildi. Vallahi ben şu anda Şam'ın kızıl saraylarını görüyorum. Sonra ikinci defa vurdu, ikinci parçayı kopardı. Allahu Ekber! Bana İran verildi. Vallahi ben şu anda medainin beyaz sarayını görüyorum, dedi. Sonra üçüncü defa vurdu ve kayanın geri kalan kısmını kırdı ve Allahu Ekber! Bana Yemen'in anahtarları verildi. Vallahi ben şu yerimden San'a kapılarını görüyorum, dedi. Nesai Ahmet. Hendek günü, peygamberimizin, Allah'ın vaatlerine olan bu yakınini sahabeler çok iyi anlamıştı. Münafıklarsa bunu anlayamamıştı. İçerisinde olduğunuz duruma bakın, sahibinizin vaatlerine bakın, diyorlardı. Doğrudur, yakin ehli olmayanın bunları anlaması mümkün değildir. Allah bizleri yakin ehli kılsın, Yine peygamber sallallahu aleyhi ve Sellemle Ebubekir Ebu Bekir anh Medine'ye yolculuk yaparken müşrikler de onların peşinden gitmişlerdi. Mağaraya saklandıklarında müşrikler mağaranın etrafını kuşatınca Ebu Bekir, Ya Resulallah onlardan biri ayağının ucuna baksa bizi görecek. Peygamber üzülme Allah bizimle beraberdir diyor. Tevbe suresi 40. ayet hem davetçinin hem de davetçiyle beraber olanların yakın ehli olmaları gerekir. Davetçinin tek başına yakın ehli olması yeterli değildir. Etrafında bulunan insanların da yakın ehli olmaları gerekir. Allah subhanehu ve Teala peygamberimize hitaben şöyle diyor: Sabret. Allah'ın vaadi haktır. Yakin ehli olmayanlar seni gevşekliğe sevk etmesinler. Rum suresi 60. Ayet Mealen İnsanın etrafında olan insanlar, yakın ehli olmadıkları zaman, belli bir süre sonra insanı gevşekliğe sevk edebilirler. Çünkü insanoğlu, etrafında olan olaylardan ve kişilerden etkilenir. Eğer kişinin etrafında olan insanlar gevşekse, belli bir zaman sonra kişi de gevşek davranmaya başlar. Sahabenin Bedir günü söylediği şu sözler, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, etrafında olan kişilerin de yakin ehli olduklarını net olarak gösteriyor. Ey Allah'ın Resulü! Sanki sen bizden bir şeyler duymak istiyorsun. Sen atını denize sürsen biz de senin peşinden geliriz. Musa'nın kavminin Musa'ya dediği gibi sen ve Rabbin gidin savaşın demeyiz. Bilakis biz de seninle beraber savaşırız. Allah subhanehu ve Teala Müslümanları hem dünyada hem de ahirette yardım edeceğine dair bir takım vaatlerde de bulunmuş. Şüphesiz, peygamberlerimize ve iman edenlere, hem dünya hayatında, hem şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz. Mü'min Suresi 51. Ayet Bizim üzerimize mü'minlere yardım etmek haktır. Rum Suresi 47. Ayet İnsanın içerisinde yaşadığı küfür rejimi, bazı konularda insanı umutsuzluğa sevk edip, yakinini zedeleyebilir. Kafirler bu kadar güçlüyken, nasıl onlara karşı galip geleceksiniz? Nasıl yeryüzünde başarı elde edeceksiniz gibi düşünceleri, şeytan insanın aklına getirebilir. Müslümanın burada dikkat etmesi gereken iki şey vardır. 1- Allah'ın subhanehu ve teâlâ, vaatlerini asla unutmamalıyız. Allah subhanehu ve teâlâ, Vadinden dönmez. Allah'tan daha doğru sözlü kimse yoktur. Allah'ın yapmak istediği şeye kimse engel olamaz. Allah'ın isim ve sıfatlarını iyi bileceğiz. 2- Bizden önce geçmiş olan milletlerin kıssalarını iyi okumalıyız. Allah'ın tüm olumsuzluklara rağmen nasıl da iman edenleri kurtardığını ve kafirleri nasıl da yerin dibine geçirdiğini hep aklımızda canlı tutmalıyız. Rabbim tüm Müslümanları inançlarında ve amellerinde yakin ehli kılsın. Bu yazı Tevhid dergisinin 18. sayısında yayınlanmıştır.